Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Kütahya Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonunun düzenlediği Murat Dağı Yok Olmasın konferansında dağda açılmak istenen siyanırlı altın madeninin hem bölgede yaşayan insanlar hem de doğa için büyük tehlike yarattığı belirtildi. Konferansın sonunda madenin açılmaması için hukuki bütün yolların denenmesine ve sivil toplumu eylemlerinin güçlendirilmesine karar verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na maden izninin geri çekilmesi çağrısı yapıldı. Ege'nin en yüksek dağı olan ve Türkiye deprem haritasına göre birinci derecede tehlikeli deprem bölgesi içeren, Kütahya'nın Gidiz ilçesine bağlı Karaağaç Köyü'nde çıkarılması planlanan altın-gümüş madeni için ÇED olumlu kararı 8 Mayıs tarihinde verilmişti. ÇED dosyasına göre sahanın tamamı ormanlık alan. Çet sahasına en yakın konut kuş uçuşu yaklaşık 360 metre mesafede Karaağaç köyünde bulunuyor. Maden projesinin hayata geçirilmesi durumunda içme ve yeraltı sularının yok olacağı ve bölgede kuraklığın baş gösterici belirtiliyor. Bilim insanları Afrika'daki tüm filleri yok etmenin %7 oranında daha fazla sera gazının atmosfere salınmasına neden olarak iklim krizini hızlandırabileceğini söylüyor. Filleri korumaksa durumu tersine çevirerek 34,4 milyar ton karbon depolama imkanı sunuyor. Nature Geoscience dergisine yayınlanan araştırma hayvanların varlığının sera gazını daha iyi depolayan daha fazla büyük ağacın oluşmasına imkan sağladığını gösteriyor. Ancak filler olmayınca küçük ağaçların karbon depolama miktarı azalıyor. Orman fillerinin neslinin tükenmesi Batı ve Orta Afrika yağmur ormanlarındaki dal ve yapraklar da dahil olmak üzere ağaçların ağırlığını içeren yerüstü biyokütlesinin %7 oranında azalmasına neden olabiliyor. Büyük otçular tohumların yayılmasında hayati bir öneme sahip ancak fillerin yağmur ormanlarını nasıl etkilediği şimdiye kadar bilinmiyordu. Bu çalışmayla beraber bu aydınlanmış oldu. Kongo'da ve başka yerlerde otlayan hayvanlar küçük bitki örtülerinin temizlenmesine ve zamanla sayısı daha az olan, daha uzun yaşayan ve daha çok karbon tutan ...büyük sert kabuklu ağaçların oluşmasına yardımcı oluyor. Fransa'daki iklim ve çevre bilimleri laboratuvarında bilim insanları model simülasyonları kullanarak... ...kilometre kare başına bir hayvanın orman biyokütlesini hektar başına 60 ton oranında arttıracağını açıkladı. Araştırmaya göre filler Afrika orman yapısının oluşumunda çok büyük bir öneme sahip. Orman fillerinin varlığının Afrika yağmur ormanlarının yapısını şekillendirmiş olabileceği de söyleniyor. Bu da Afrika yağmur ormanlarının yapısının Amazon yağmur ormanlarından neden daha farklı olduğunu da açıklayan etkenlerden biri. Tahmin edilen %7 oranındaki karbon tutma miktarındaki düşüş büyük tohumlu ağaçların ve dağıtıcılarının yok olmasından dolayı Amerika ve Afrika'daki tropikal alan tahribatından bile fazla dendi makalede. Ve gezegenin geleceği için umutlu bir haberle devam edelim. Panama plastik poşet kullanımını Şarküteri, kasap ve manavlarla sınırladı. Ülke basında çıkan haberlere göre plastik poşet kullanımının sınırlandırmasını öngören tasarı Panama Meclisi'nde yasalaştı, yürürlüğe girdi. Doğada bin yıldan uzun bir zamanda çözündüğü tahmin edilen plastik poşetlerin kullanımının sınırlandırılması insanları memnun etti. Panama vatandaşlarından Jorge Fernandez, plastik poşet kullanımının dünyaya ne kadar zarar verdiğinin farkına varılması gerektiğini belirterek çok doğru bir uygulama oldu. Artık daha temiz bir gezegenimiz olacak ifadesini kullandı. Yoraxi Bencomo da uygulamanın tüm dünyaya yayılmasını istediğine söyledi. Fransa ve İspanya'nın bu hafta Batı Avrupa'yı vuracak bir başka kavurucu sıcak hava dalgası sonucu çıkabilecek yangınlar nedeniyle aşırı tehlike altında olduğu belirtiliyor. Orman yangınlarına takip eden Avrupa Birliği uzmanlarından oluşan Kopernik Acil Durum Yönetim Hizmeti neredeyse tüm Fransa ve İspanya'da Orman yangınları için en yüksek tehdit seviyesi tahmininde bulundu. IMS, Portekiz, İtalya, Belçika ve Almanya'nın çoğu için yüksek ya da çok yüksek tehdit seviyeleri biriydi. Diğer yandan Belçika, Lüksemburg, Hollanda bu hafta rekor sıcaklıklar görebilir. Bu üç ülkede sıcaklıkların 39 dereceye ulaşabileceği öngörülüyor. Aşırı sıcaklar Haziran'daki rekor kıran sıcak hava dalgasının üzerinden henüz bir aydan daha az zaman geçmişken geliyor. Fransa 46 dereceyle en yüksek sıcaklık rekorunu kırarken Portekiz hafta sonu büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya. Kopernik İklim Değişikliği Kurumu verilerine göre bu yıl şimdiden en sıcak Haziran'ı görerek rekor kırmış durumda. Aynı şekilde İngiltere'de bilinen tarihteki en sıcak haftanın önümüzdeki hafta geleceği konusunda uyarılar var ki İngiltere dünyada en uzun meteorolojik kayıtlara sahip olan ülke. Burada bile Rekor kırılacak durum iklim değişikliği gitgide derinleşiyor. Tema Vakfı, Tuğran Demirarslanın gerçekleştirdiği eğitim bağışı kapsamında vakfın amaçları doğrultusunda araştırma yapan ve araştırma proje faaliyetlerini gerçekleştirmek için maddi desteğe ihtiyacı olan yüksek lisans ve doktor öğrencilerine eğitim desteği sunar. Burs programı kapsamında öğrencilerin desteklenmesinin yanı sıra Doğa koruma ile ilgili alanlarda bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi de amaçlanıyor. Başvuracak kişilerin 30 Eylül 2019 tarihinden önce başvuru belgelerini eksiksiz ve doğru bir şekilde E-Posta yoluyla Tema Vakfı'na ulaştırması gerekiyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz Esen Kalın'ın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri